Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesfunan, Uygar Öze Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programınız. Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, 1 Kasım 2019'da yapılan Plan Bütçe Komisyonu toplantısında karara bağlanan ve 2 hafta içinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanması beklenen bir yasal düzenleme var. Bu düzenleme 14 Şubat 2019'da geri çekilen Madde 45'in devamı niteliğinde. Neydi Madde 45? 15 kömürlü termik santrali çevre yatırımdan Muaf tutmayı ve bu santrallere 2022 yılına kadar havayı kirletme izni veriyordu. Şimdi aynı kanun yine meclis gündeminde. Temiz Hava Hakkı platformu yaptığı açıklamada 14 Şubat 2019 tarihinde bu kararın partilerin ortak kararı ile geri çekildiğini ve bir daha uzatılmayacağına dair sözler verildiğini hatırlattı. Ve bu santrallerin 2019 sonuna kadar çevre yatırımlarını tamamlamış olmaları gerektiğini belirtti. 2013'ten beri çevre yatırımlarını gerçekleştirme taahhütlerini yerine getirmeyen ve süreleri yasal düzenlemelerle 3 defa uzatılan 15 kömürlü termik santrale 4. kez havayı kirletme izni verilmesinin çevre ve insan sağlığı hakkı ihlalinin ödüllendirilmesi olduğunu belirtti. Platform temsilcilerinden Tema Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Özlem Katı Söz. Teklif yasalaşırsa Türkiye'nin eski santralleri 3 yıl daha havayı kirletmeye halk sağlığını tehlikeye atmaya devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şubat ayında yüz binlerce insana verdiği sözü tutmalı dedi. Temiz Hava Hakkı Platformu Meclis Genel Kurulu'ndan gelecek teklifin geri çekilmesi için karar vericilere çağrıda bulundu ve şöyle dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm siyasi partilerin temiz hava hakkını talep eden yüz binlerce insana 14 Şubat 2019'da verdiği sözü istisnasız bir şekilde yerine getirmelerini talep ediyoruz. Savancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin düzenlediği Doğa ve İklim Söyleşileri gerçekleşti. Burada Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü, Profesör Doktor Ufuk Özdağ konuştu ve iklim krizi çağında toprak etiği ve ekolojik vatandaşlık isimli bir konuşma yaptı. Burada geleceğin ekolojik çağı için her vatandaş doğanın korunması ve bozulmuş alanların restorasyonu için sorumluluk üstlenmeli dedi. Ekolojik vatandaşlıkla ilgili olarak ekoloji çağı bağlamında tabandan yükselen hareketlerin ve bu hareketlere katılımların önemini vurguladı Profesör Doktor Özdağ. Ayrıca toprak etiği düşüncesini ülkemizde yaygınlaştırmak için çaba göstermeli, tahrip olmuş alanlarımızda toplumun işbirliğiyle ekolojik restorasyon başlatmalıyız. Bugün dünyada doğayı korumaya odaklanmış sayısız kuruluş, hükümet organı, merkez, akademik birim, sivil toplum örgütü var. Ekolojik restorasyon üzerine yayınların sayısı da artıyor. Toprak etiği her geçen gün daha da önem kazanıyor, dedi. Ekolojik okur okuryazarlığın önemine değinen Prof. Dr. Özdağ, gezegenimizin kritik bir döneme girdiği günümüzde iklim krizine karşı farkındalık yaratmak açısından son derece önemli diye ekledi. Slow Food ve Doğa Derneği'nin 2012 yılından beri sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Ege'nin zeytin ormanlarının korunması için yeni bir adım atıldı. İzmir ve çevresindeki zeytin ormanlarında bölgeye özgü erkence türü zeytinlerden üretilen Örfene zeytinyağı Presidium olarak tescillendi. Presidium, küçük üreticileri ve kaliteli doğa dostu üretimleri korumak için geliştirilmiş bir ürün tescilli modeli. Ege'nin zeytin ormanları, tehlike altında olan doğal yaşam alanları arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Ege bölgesinde... İzmir başta olmak üzere zeytin ormanlarındaki üreticilerin kadim zeytinyağı kültürünü yaşatmalarına destek olunması hedefleniyor. Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Akın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, örfene zeytinyağı İzmir ve çevresindeki zeytin ormanlarında erkence türü zeytinlerden üretilen, yüksek gastronomik değere sahip ve biyolojik çeşitliği destekleyen bir zeytinyağı. Zirahi zehir ve kimyasal gübrelerin kullanılmadığı zeytin ormanları, Aynı zamanda insan sağlığını da koruyor. Zeytin ormanlarındaki yaşamı destekleyen kadim üretim yöntemlerinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Slow Food'un örfene zeytinyağını presidium olarak tescillemesiyle İzmir ve çevresinde yer alan zeytin ormanlarındaki zeytinyağı kültürünün korunması için önemli bir adım atılmış oldu. Anadolu'da kurda, kuşa, aşa felsefesiyle var olmaya devam eden zeytin ormanlarındaki üretim biçimlerinin araştırılması ve zeytinyağı kültürünün korunması için yürüttüğümüz çalışmalar bu güzel gelişmeyle beraber devam edecek, dedi Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Akın. National Geographic dergisinde yayınlanan bir yazı, dünyanın en çok kullanılan böcek ilacının, yani neonikotinoidlerin Kuzey Amerika'daki ötücü kuşların azalmasıyla bağlantı olduğunu söylüyor. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmaya göre bu böcek ilacının kullanılmış olan tohumlarından yiyen göçmen ötücü kuşları da hızlı kilo kaybı görülüyor ve geç yolculuğunu geciktiriyor ve dolayısıyla ölümle sonuçlanıyor. Yani tohum aşamasında bitkilere verilen böcek ilaçları kuşların iştahını bastırdığı için saatler içinde kilo vermelerine neden oluyor. Yakın zamanda yapılan kapsamlı bir çalışma neonicotinoidlerin yaygın olarak kullanılması sonucunda Amerika'nın tarım alanlarının 25 yıl öncesine göre bal arıları ve diğer böcekler için 48 kat daha toksik olduğunu altını çiziyor. Neonicotinoidler Avrupa'da yasaklandı. Bir an önce ülkemizde de yasaklanması gerekiyor. Bal arılarının ve kuşlarının geleceği neonicotinoid tarımsal zehirlerin yasaklanmasına bağlı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz, gıda zehirlenmelerinden vazgeçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesnan Uygar Özel